Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 40 yaşlarına geldiklerinde sık sık sadık rüyalar görmeye başlamıştı. Bir müddet sonra insanlardan uzaklaşmak, yalnızlığa çekilmek, tefekküre dalmak, ibadetle Rabb'ına yönelmek duyguları gelip içine yerleşmişti. Nitekim Buhari'nin naklettiği bir hadiste, vahiy ilk önce uykuda görülen sadık rüyalarla başladı. Resulullah'ın gördüğü bütün rüyalar gün aydınlığında cereyan eden bir hadise gibi açık ve net olarak gerçekleşiyordu diye söze başlanır ve devam edilir. Bu duygu kendisini kaplayınca zaman zaman Mekke evlerinden sıyrılır. Dağ arası vadilerde, yamaçlarda dolaşır. Duygusuna çare arardı. Yanından geçtiği taşlar ve ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulullah" diye kendisini selamladığında sağa, soluna döner bakar. Ağaçlardan, ağaçlardan başka hiçbir şey göremeyince hayret eder, biraz da ürperirdi. Yine bir gün Mekke'den ayrıldı. Vadilerden sıyrılarak Hira Dağı'na geldi. Zirve noktasına çıkarak ondan yaklaşık güney doğru biraz indi, Yönü Kabe'ye dönük Hiram mağarasını seçti. Vadilere hakim, sessiz, ıssız ve uzaktan Beytullah'ı gören bu mağara onun için en uygun mekandı. Ta sonraki günlerde, bu mağarada günlerce kalır, tefekküre dalar, sanki duyguları tazelenir hassaslaşır, kendisini derin bir tefekkür dünyasında hissederdi. Rabbına dua eder, gecenin sessizliği ve huzur veren zaman akışı içerisinde İbrahim aleyhisselamın dini üzere ...ve şirke bulaşmamış bir fıtratla... ...ibadetlerine... ...devam ederdi. Yiyeceği ve içeceği bittiğinde Mekke'ye varır... ...Hatice Validemiz... ...kendisine hazırladığı yiyecek ve içecekleri alarak... ...yeniden... ...Hiram Mağarasına dönerdi. Kaynaklarımızın zikrettiğine göre Ramazan ayının 17'siydi. O yüce an gelmiş, o mübarek buluşma anı gerçekleşmenin eşiğindeydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Hiram arasındayken sessizlik ve sükun her yeri kaplamışken birden karşısında Cebrail aleyhisselamı görd. Dehşete düşmüştü bu ıssız dağ başında. ...bütün ufku dolduran bir varlıkla karşı karşıyaydı. Cebrail aleyhisselam kendisine... ...oku diye hitap etmiş... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...ben okuma bilmem diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam... ...onu kuşatıp sıkarak yeniden oku demiş... Efendimiz yine ürperti ve heyecan içerisinde, ''Ben okuma bilmem.'' diye cevap vermişti. Cibril aleyhisselam tekrar kendisini sıkıştırmış, bunalman noktasında serbest bırakmış ve ''Oku, Yaradan Rabbinin adıyla, o insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibi, o ki, kalemle öğretti insana bilmediklerini. Böylece Adak suresinin ilk beş ayetini kendisine tebliğ etmiş ve kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku ve ürpertiden kurtulamamış ama duyduğu kelimelerin kalbine nakşedildiğini ve o garip vahin lezzetini derinden hissetmişti Kraları aşarak yamaçlardan hızla aşağıya inmiş, vadiler geçerek Mekke'yi mükerremeye gelmiş, evine girerek Hatice validemize beni örtün, beni örtün buyurmuştu. Onun bu dehşet içindeki halini gören Hatice validemiz, kendisine hiçbir şey sormadan onu istirahate çekmiş ve üzerini örtmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine gelip ürpertisi geçince validemiz bu dehşet ve ürpertinin sebebini sormuş. Efendimiz de başından geçenleri ona anlatmış ve ardından o an kendimden korktum demişti. Hatice validemiz bu son cümle üzerine şunları söyledi. ''Hayır, müjdeler olsun. Allah'a yemin olsun ki O seni asla hüsrana uğratmayacaktır. Çünkü sen akraba bağlarını korur, zayıflara yardım eder, yoksulların elinden tutar, onlara imkan hazırlar, misafirlerine ikram eder ve hakkı korumaya çalışanlara yardım edersin.'' dedi. Bu olgun ve zeki kadın, sık sık ziyaret ettiği amcaoğlu Varaka bin Nevfel'den peygamberlik, peygamberler ve melekler hakkında bilgi edinmişti. Oldukça yaşlı olan Varaka bin Nevfel, Tevrat ve İncil hakkında bilgileri olan, Kureyş müşriklerinin içinde bulunduğu şirk batağından nefret eden, İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği dinin bozulmamış şeklini taşıyan, tevhid inancına sahip, yeryüzünde nadir kalan insanlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, Dostluğunu, dürüstlüğünü, gizli ve açık her şeyini bilen Hatice validemiz, böyle bir insana şeytan veya cinin zarar veremeyeceğini biliyor, Rabbinin onu koruyacağına derinden inanıyordu. Peygamber efendimizi alarak Varafka bin Nevfel'in yanına götürdü. Efendimiz başından geçenleri ona anlattı. Varaka heyecanlanmıştı. ''Vallahi sen bu ümmetin nebisisin. Sana gelen Musa'ya gelen namusu ekberdir. Kendi kavmin seni inkar edecek, bu topraklardan çıkaracak ve sana karşı savaşacaktır.'' dedi. Kureyşlilerin gözünde kendi değerini bilen, onlar tarafından yakın ilgi gören, sadık ve emin olarak lakapların lakaplandırılan Peygamber Efendimiz, onun bu cümleleri karşısında şaşırmış ve gayri ihtiyari, kendi milletim beni yurdumdan çıkaracak mı diye sormuştu. Baraka bin Nefel bu soruya Evet senin görevinle görevli her nebinin başına bu çeşit sıkıntılar gelmiş nice insanlardan düşmanlık görmüş kendisine karşı savaşılmıştır diye cevap verdi ardından da ömrüm yeter o günlere ulaşırsam en büyük yardımı benden göreceksin diyerek yardım vaat ettiyse de Kısa bir süre sonra Varaka bin Nevfel vefat etti. Vahiy bir müddet kesilmiş... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için sıkıntılı günler başlamıştı. Ne görmüştü? Başına ne gelmişti? Varakan'ın, Hatice'nin söylediklerine rağmen o bir hayal mi görmüştü? Bu kadar net, açık bir şey hayal olabilir miydi? Hayal değilse, gördüğü bu varlığı bir daha niçin görememişti? Bütün bu sorular ve benzerleri onu bunaltıyordu yine bir gün bu duygular içerisinde yürüyordu semadan gelen bir ses duydu gözlerini kaldırdı Hira dağında gördüğü o varlık ufku doldurmuş bir şekilde bir koltuk üzerinde oturuyordu diz bağları çözülmüştü çöktü daha sonra kendisini toplayarak evine geldi. Yine beni örtün, beni örtün diyerek kendini örtürdü, yüzüne su serptirdi. Bu şekilde bürünmüş yatıyordu ki vahiy gelmeye başladı. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları Hakk'a uyandır. Sadece Rabbını yüce tanı. Temiz tut elbiselerini, yüz çevir, uzak dur, terk et putları, bütün kötülükleri ve batıl zihniyetleri, çok görüp başa kalkma yaptığın iyiliği ve sabret rızasına ermek için Rabbinin. Bunlar yaratıcıdan emirdi ve tebliğ başlamıştı. kendisine ilk önce vefalı zevcesi Hazreti Hatice iman etti. Onun yanında yer aldı. En yakın desteği oldu. Yükünü hafifletiyor, derdine ortak oluyordu. Peşinden yanına alıp yetiştirdiği Ali radıyallahu anh iman etti. Hemen peşinden Resulullah'ın azatlısı Zeyd bin Harise sadık dostu Ebubekir as-Sıddık e iman etti. Onun yeni gönüllerin iman saflarına katılması için gayreti akıllara durgunluk verecek derecedeydi. O gerçek vefalı ve güvenilir bir dosttu. Artık davette başlamıştı yeni gönüller fethediliyor, iman nuruyla şeref buluyordu. Bu nurun ziyasına, şerefine, acısına, tatlısına, çilesine, kısaca her şeyine talep olan ilk yiğitler, fedakarlar, cefakarlar, sabır erleri saflarda görünmeye başlamıştı. Osman bin Affan Zübeyir bin Avam, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Talha bin Übeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Osman bin Maz'un, Ubeyde bin Haris, Said bin Zeyd Habab bin Eret Abdullah bin Mesud Ammar bin Yasir Süheyb radıyallahu anhum bunlardan sadece birkaçıdı. Hira, Nurdoğan'da başlayan bu nur asırlar boyu binlerce fedakar müminlerin verdiği hizmetlerle dalga dalga cihanı kapladı, gelerek bizlere kadar ulaştı. Bu programda, Hira'da başlayan nurun, yeryüzünde nasıl bir nesil yetiştirdiğini, o nurdan nasibini alanların nasıl bir tarih yazdığının, Örneklerini bulacaksınız inşallah. Tuğelbin Amr Eddevsi, Cahiliyede Devs Kabilesinin efendisi, beğenilen Arap eşrafından ve sayılı şahsiyet sahiplerinden birisiydi. Tenceresi ocaktan hiç inmez, kapısı gelene her zaman açıktı Açları doyurur, kendisine sığınan kimseyi korur ve yardım isteyene yardımını esirgemezdi. Aynı zamanda o zeki ve yetenekli bir edebiyatçıydı. İnce, hassas ve duygulu, sözün tatlısını ve acısını hatta büyü etkisi yapanını iyi bilen bir şairdi. Tufeil radıyallahu an Mekke'ye gitmek üzere İttiham eden ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş kafirleri arasındaki mücadele devam etmekteydi. Herkes taraftar kazanmak istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise insanları Rabbine davet ediyordu. Onun silahı sadece iman ve haktı. Kureyş kafirleri onun davetini türlü silahlarla karşı koymakta ve halkı ondan her türlü bahaneyle döndürmeye çalışmaktaydı. Tüfeil hiç hazırlığı yokken bu savaşın işine girmiş ve bu kavgaya başlamıştı. O Mekke'ye bu gayeyle gelmemişti. Bundan önce... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve... ...Kureyş aklının ucundan bile geçmemişti. İşte bu kavkada ...Tüfeil'in unutulmayan bir hikayesi vardır. Onu dinleyelim. Şüphesiz bu... ...ilginç bir hikayedir. Tüfeil şöyle anlatıyor. Mekke'ye geldim... Kureyş'in ileriye gelenleri beni görür görmez yanıma geldi. Beni en iyi şekilde karşılayıp en güzel evde misafir ettiler. Bundan sonra Kureyş'in ileriye gelenleri ve büyükleri benimle görüşmek için bir araya gelip dediler ki Tufeyl sen bizim şehrimize geldin. Şu peygamber olduğunu iddia eden adam bizim işimizi bozdu. Bizi parça parça edip topluluğumuzu dağıttı. Ancak bizim başımıza gelenin senin ve kavminin başına da gelmesinden korkuyoruz. Bu adamla konuşma ve ondan hiçbir şey dinleme. Onun sözleri büyü gibidir. Oğulla babayı, kardeşleri ve karı kocayı birbirinden ayırır. Tüfeil anlatmaya devam ediyor. Bana ona ait tuhaf haberleri anlatıp, beni ve kavmimi onun tuhaf hareketlerine karşı uyarıyorlardı. Nihayet asla ona yaklaşmamaya, onunla konuşmamaya, hatta ondan hiçbir şey dinlememeye karar verdi Ertesi gün, Kabe'yi tavaf etmek, her zaman ziyaretine gidip saygı gösterdiğimiz putlardan uğur dilemek üzere mescide gittiğinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkadım. Fakat Kabe'ye girdiğimde onun ayakta bizim namazımızdan başka bir namaz kıldığını, Bizim ibadetimizden başka bir ibadet yaptığını gördüm. Onun görüşü, görünüşü beni etkiledi, ibadeti beni coşturdu, ona yaklaşmakta olduğumu fark ettim. İstemediğim halde kendimi onun yanında buldum. Allah nasip etti, bazı sözlerini duydum. Bunlar çok güzel sözlerdi. Kendi kendime dedim ki, yazıklar olsun sana. Sen şiir yazan... ...aklı başında birisisin. Sen güzeli çirkinden ayırabilirsin. Niçin bu adamın... ...söylediklerini dinlemiyorsun? Onun söylediği güzelse... ...kabul edersin. Eğer çirkinse... ...kabul etmezsin. Tufeil sözlerine devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...evine dönünceye kadar orada kaldım. Onu takip ettim. Evine girince... Ben de girdim ve dedim ki... Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...kavmin bana senin hakkında şöyle şöyle dedi. Vallahi onlar seni bana korkunç gösterdiler. O kadar ki senin sözünü işitmemek için kulaklarımı pamukla tıkadın. Fakat Allah'tan olacak senden bir şeyler duydum ve onları güzel buldum. Dinini bana öğret. O da bana İslam'ı anlattı. Kur'an'dan İhlas ve Felak surelerini okudu. Vallahi ben bundan daha güzel bir söz duymamış ve onun dininden daha doğru ve adilini görmemiştim. Hemen elimi ona uzattım, Allah'tan başka Tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirdim ve Müslüman oldum. vefail anlatmaya devam ediyor. Bir müddet Mekke'de kaldım. O süre içinde İslam'ın emirlerini öğrendim ve biraz Kur'an ezberledim. Kavmim'in yanına dönmeye karar verdiğimde dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben kavmim içinde sözü dinlenen birisiyim. Kavmime dönüp onları İslam'a davet edeceğim. Davetimde benim onlara karşı tesirimi artıracak bir keramet vermesi için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi, ona bir keramet ihsan et dedi. Kavmiye gitmek üzere yola çıktım. Yüksek bir yerdeyken, alnımda kandile benzer bir ışık belirdi. Şöyle dua ettim. Allah'ım, bu ışık alnımdan başka bir yerde olsun. Halkımın, onların dininden ayrıldığım için... Bunu alnımda meydana gelen bir hastalık zanneteceklerinden korkuyorum. Işık yer değiştirip kırbacımın ucuna geldi. Ben tepeden inerken halk, kırbacımdaki bu ışığı asılık kandil gibi görüyorlardı. Tepeden indiğimde babam, kendisi çok yaşlıydı yanıma geldi ve ''Benden uzak dur baba, ben artık senden değilim, sen de benden değilsin. Niçin oğlum?'' dedi. ''Ben Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim. Bunun üzerine babam, ''Yavrum senin dinin benim de dinimdir.'' dedi. ''Ben öyleyse git, yıkan, elbiselerini temizle, sonra gel de bana öğretilenleri sana öğreteyim.'' Gidip yıkandı, elbiselerini temizledi, geldi, kendisine İslam'ı anlattım, o da Müslüman oldu. Daha sonra yanıma karım geldi.'' Dedim ki, ''Yaklaşma bana artık. Ben senden değilim. Sen de benden değilsin.'' ''Niçin kurban olayım? Söyle.'' dedi. Ben de, ''İslam bizi ayırdı. Ben Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim.'' dedim. ''Senin dinin benim dinimdir.'' dedi. ''Git, Züşşara suyundan temizlen. Züşşara devsin bir putudur. Onun yanında dağdan gelen bir su vardır.'' dedim. ''Kurbanın olayım, sen çocuklara Züşşeradan bir kötülük gelmesinden korkmuyor musun?'' dedi. Ben de dedim ki ''Allah seni ve Züşşerâ'yı kahretsin. Git orada insanların göremeyeceği bir yerde temizlen. Bu sağır taşın hiçbir şeyi yapamayacağını ben sana garanti ediyorum.'' Gidip temizlendi, geldi, ona da İslam'ı anlattım ve Müslüman oldu. Devslileri de İslam'a davet ettim. Ebu Hureyre dışında hepsi İslam'a girmede ağır davrandı. Aralarından İslam'a en erken giren Ebu Hureyre oldu. Tufeyl radıyallahu anh anlatmaya devam ediyor. Ebu Hureyre ile Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Tufeil geride ne var ne yok? Hakkı göremeyen kalpler ve aşırı bir küfür var." dedim. Devse günahkarlık ve isyankarlık üstün geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp abdest aldı, namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırdı. Ebu Hureyri demiştir ki onu bu halde görünce kavmime beddua edeceğinden ve onların helak olacağından korkup vah kavmime dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım devsi doğru yola ilet. Allah'ım Devsi doğru yola ilet diye dua etti. Sonra Tufeil radıyallahu anh'a dönüp şöyle dedi. Şimdi kavmine dön, onlara yumuşak davran ve onları İslam'a davet et. Tufel radıyallahu anh... ...bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Devslileri... ...devamlı İslam'a davet ettim. Nihayet Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...Medine'ye hicret etti. Bedir, Uhud ve Hendek... ...savaşları oldu. Devsten İslam'a giren ve iyi Müslüman... Olan 80 ailelerle birlikte... ...Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve selleme geldim... ...bizden memnun oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte... Bizi de Hayber ganimetlerine ortak etti. Biz dedi ki, ''Ya Rasulullah, yapacağın her savaşta bize sağ cenahı ver.'' Daha sonra Mekke fethedilinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı bir arada olduk. Ona dedim ki, ''Ey Allah'ın Resulü, beni Amr bin Hameme'nin putu Zülkefeyni yıkmaya gönder.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdi. Kendi halkından bir grupla putun yanına gitti. Putu yakmak istediğinde Zülkeffeyn'e bir zarar gelirse Tufeyl'in başına bir kötülük geleceğine ve ona bir yıldırım çarpacağına inanan kadın, erkek ve çocuklar orada toplandı. Fakat Tufeil onların gözü önünde bir de şiir söyleyerek putu ateşe verdi. Zülke Feyn, ben sana tapanlardan değilim. Bizim doğumumuz seninkinden daha öncedir. Ben ateşi senin kalbinin içine koydum diyordu. Ateş putu yakarak ortadan kaldırınca, onunla birlikte devs kabilesindeki şirk kalıntılarını da ortadan kaldırmış oldu. Böylece halkın tümü Müslüman oldu. Bundan sonra Dufeil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ondan ayrılmadı. Hazreti Ebu Bekir halife olunca tufeil kendisini, kılıcını ve oğlunu Resulullah'ın halifesinin hizmetine adadı. Dinden dönenlerle yapılan savaşlar başlayınca Tufeil oğlu Amr'la birlikte Müseylemetül zapla savaşmak için Müslüman askerlerinin öncü birlikleri arasında yola çıktı. Yemame yolundayken bir rüya gördü. Arkadaşlarına dedi ki, ben bir rüya gördüm, onu bana yorumlayınız. Ne gördün diye sordular, başımın tıraş edildiğini, ağzımdan bir kuşun çıktığını, bir kadının beni karnına soktuğunu ve oğlum Amr'ın beni çok arzu ettiğini aramıza bir engel girip benimle birlikte oraya giremediğini gördüm dedi. Hayır olsun dediler. Vallahi ben bu rüyayı şöyle yorumladım. Başımın traş edilmesi, başımın kesilmesi demektir. Ağzımdan çıkan, çıkan kuşsa ruhumdur. Beni karnına sokan karnıza benim için kazılan yerdir ki ben oraya gömüleceğim. ...ve ben şehit edileceğimi umuyorum. Oğlumun beni arzu etmesi ise, ...benim kavuşacağım şehitliği arzu etmesi manasına gelmektedir. Fakat o, Allah izin verirse, ...bundan sonrakinde şehitliğe kavuşacaktır. Yemame Savaşı'nda büyük sahabi Tufayl radıyallahu An ...üstün bir kahramanlık gösterdi ve savaş alanında şehit düştü. Oğlu Ams'a, ...dövüşmeye devam etti... ...aldığı yaralar onu güçsüz bıraktı... ...ve bir de sağ kolu kesildi... ...Yemame toprağında babasını... ...ve kolunu bırakarak Medine'ye döndü... ...Tufeyl'in oğlu Amr... ...bir defasında... ...Hazreti Ömer'in huzuruna gitmişti... ...halifenin yanında başkaları da oturuyordu... ...o ara... ...Hazreti Ömer'e yemek getirildi... ...Hazreti Ömer... Oradakilerin hepsini yemeye buyur etti. Amr bir kenara çekilip sofraya gelmedi. Hazreti Ömer Neymar var senin diye sorduysa da bir cevap vermeyince belki sen kolundan utandığın için yemeğe gelmiyorsun dedi. Amr evet öyle müminlerin emiri diye cevap verdi. Vallahi sen kesik kolunla bu sofraya katılmadıkça ben bu yemeğin tadına bakmayacağım dedi Halife Ömer. Ve devam etti. Bu topluluğun içinde bir parçası cennette olan senden başka hiç kimse yoktur. Bu sözüyle onun kolunu kastediyordu. Babasından ayrıldığından beri Amr'a şehitlik rüyası görünüyordu. Yermük Savaşı çıktığında Amr diğer savaşçılarla birlikte... Hemen koşup geldi, sürekli dövüştü, en sonunda babasının arzu ettirdiği şehitliğe kavuştu. O hem şehittir hem de şehit babasıdır. Allah tufeil bir amr ed-devsiye ve oğluna rahmet etsin. İslam güneşi henüz gönülleri aydınlatmamıştı. Arab Yarımadası'nda henüz cahiliye rüzgarları esiyor, iyilikle kötülükler, güzellikle çirkinlikler iç içe yaşıyordu. Bu devrin haberlerini nakledenlerden Şeybani, amiroğullarından yaşlı bir insandan aktarıyor. Kuraklığın ortalığı kasıp kavurduğu bir yıldı. Ekinler yok olmuş, hayvanlar birer birer ölmüş, sütler çekilmişti. Kabile fertleri birbirinden kopmaya, kendi başının çaresine bakmak için çıkış yolları aramaya başlamıştı. Bizim kabileden birisi de ailesiyle Hire taraflarına göç etmişti. Ailesini burada yoğun bir yere yerleştirdikten sonra onlara beni burada bekleyin yanınıza döneceğim diyerek oradan ayrılmıştı. Kendisini ve ailesini kurtaracak bir şeyler ele geçirmeden dönmemeye yemin etmişti. Ölecekti ama eli boş dönmeyecekti. Bu duyguyla hazırladığı yiyecekleri alıp yola düştü. Gün boyu yürüdü, akşam olup güneşin gönderdiği son ışıklar ufuklarda kaybolurken bir çadıra rastladı. Çadırın yakınlarında bağlı bir tay duruyordu. Kendi kendine ''Bu ilk ganimet'' dedi ve yaklaşmaya başladı. Bağını çözmüş ve sırtına atlamıştı ki arkasından bir ses duydu. Hayvanın bırak, canını kurtar.'' diyordu o ses. Çaresiz indi ve sesin kimden geldiğine bile bakmadan yoluna devam etti. Yedi gün yürüdü, vadiler saphalar açtı, içini ümitsizlik kaplamıştı. Sonunda bir ağalın yanına geldi. Ağalın yakınında büyük bir çadır vardı. Üzeri kubbemsi deriyle kaplıydı. Bütünüyle maddi varlık, zenginlik izleri taşıyordu. Ağaldaki izler iyi haberler veriyordu. Kendi kendine söylendi. Mutlaka bu ağalın develeri ve mutlaka bu çadırın sakinleri vardır diye düşündü. Çadıra yaklaştı, gizlice içeri baktı. Çadırda çok yaşlı bir insan vardı. Hareketleri de çok yavaştı. Güneş gruba yaklaşmış, bölgeler uzamıştı. Çadırdan içeri sızdı, ihtiyara sezdirmeden arkasında uygun bir yere yerleşti. Çok geçmemiş, henüz güneş batmamıştı. Uzaktan bir atlı göründü, giderek yaklaşıyordu. Saklandığı yerden dehşetle ona baktı. Ondan daha cüsseli, daha endamlı, daha güzel... Daha kaslı birini görmemişti. Kendisi gibi müthiş yüksek boylu bir ata binmişti. Çevresinde adamları vardı. Yüz kadar deveyle peşinden geliyorlardı. Develerin önünde dev cüsseli aygır bir deve sürübaşı olarak ilerliyordu. Ağla gelince sürübaşı çöktü. Diğer develerde de çevresinde yer aldı. Onlar da çöktüler. Süvari adamlarından birine seslendi. Şu deveyi sağ, sütü efendine takdim et dedi. Bunları söylerken dolgun bir deveye işaret ediyordu. Adam delileni derhal yaptı, sütü ihtiyarın önüne koydu ve geri çekilerek uzaklaştı. Yaşlı adam sütten bir iki yudum içti, sonra kabı yan tarafa bıraktı. Bundan sonrası için saklanan adama kulak verelim. Daha fazla dayanamamıştım. Gizlice kaba doğru emekledim. Süt kabını alarak tamamını içtim. Kabı eski yerine yerleştirdim. Sütü hazırlayıp sunan kişi geri gelerek kaba aldı. Şimdi sevinç içinde efendisine sesleniyordu. Efendim hepsini içmiş diyordu. Müthiş süvari çok sevinmişti. Derha bir başka deveye işaret ederek şunu da sağ ve takdim et dedi. Delilen yapılmıştı. İhtiyar yine sütten bir yudum içti ve bıraktı. Onu da aldım, yarıya kadar içtim. Süvarinin dikkatini çekmemek için hepsini bitirmedim. Genç süvari bu sırada bir başka adamına bir koyun kesmesini emretti. Koyun kesilip hazırlanarak getirildi. Onu kendisi kızarttı, sonra da eliyle ihtiyara yedirdi. O doyunca adamlarıyla birlikte kendisi de yemeğini yedi... Çok geçmeden günün yorgunluğuyla yataklarına çekildiler. Kısa bir süre sonra da uykuya daldılar. Uykuları iyice derinleşince sürü başı olan deveye doğru ilerledim. Yularını çözdüm. Sırtına bindim ve sürdüm. O yola dönünce diğer develer de onu takip etmeye başladılar. Bütün gece böylece yol aldım. Sabah olup ortalık ağrınca... Ufukları gözden geçirdim. Beni takip eden hiç kimse yoktu. Aradaki mesafeyi iyice açmak, takipten kurtulmak istiyordum. Yürüyüşe devam ettim. Güneş yükselmişti. Geldiğim istikamete tekrar dönüp göz attım. Sanki benden tarafa doğru bir kartal uçuyordu. Gittikçe yaklaştı. Görüntü giderek netleşmeye başlamıştı. Bu, atının üzerinde hızla yol alan bir süvariydi. Yeterince yaklaşınca da geleni tanıdım. Dün akşam gördüğüm müthiş delikanlıydı ve şüphesiz develerinin peşine düşmüştü. Durdum. Bindiğim aygır deveyi sağlamca bağladım. Sadamdan bir ok çıkararak yayıma yerleştirdim. Devenin önüne geçtim ve yayımı gerdim. Süvari arada mesafe bırakarak durdu ve seslendi. Aygır devenin yularını çöz dedi. Hayır dedim. Arkamda Hire'de aç kadınlar ve çocuklar bıraktım. Yanımda mal olmadan dönmemeye de yemin ettim. Ölümü de göze aldım. O zaman kendini ölü say. Çöz sürü başını. Çözmeyeceğim. Çok mağrur ve dik başlısın. Sonra benden devenin yularını sarkıtmamı istedi. Sarkıttım. Yularda üç düğüm vardı. Sordu. Oku hangi düğüme yerleştirmemi istersin. Şaşırmıştım. Ortadakini işaret ettim. Yayını gerdi, oku bıraktı, ok uçtu, geldi ve eliyle koymuşçasına orta düğmeye yerleşti. Sonra ikinci ve üçüncü oklar anlamıştım ki okumu yeniden sadaya yerleştirdim, yayımı indirdim, çaresizdim, teslim oldu. Yanıma geldi, yayımı ve kılıcımı aldı sonra arkama bin dedi, bindim, beni beraberinde getirdi. Yolda bana sana ne yapacağımı zannediyorsun diye sordu. Tahminlerin en kötüsünü diye cevap verdim. Neden? E, sana yaptıklarım için dedim. Sonra seni yordum, sıkıntılara sebep oldum ve sen de beni esir aldın. Cesaret verici bir ses tonuyla hakikaten sana kötülük yapacağımı mı zannediyorsun? Sen dün gece mühelhelin yeğenini ''Yemeğini içeceğini paylaştın, ona herhangi bir kötülük de etmedin.'' dedi. Mühehel derken babasını kastediyordu. Mühehel adını duyunca irkilmiştim, hemen sordum. ''Sen Zeydül Hayl mısın?'' ''Evet.'' dedi. ''Kime çattığımı şimdi anlamıştım. Ona ''Esir alanların hayırlısı ol.'' dedim. ''Çekinme.'' diye cevap verdi, ''Artık... Tergisinde daha huzurlu gidiyordum. Beni çadırların olduğu yere götürdü, oraya varınca bana dönerek, vallahi bu develer benim olsaydı, hepsini sana teslim ederdim. Bunlar kız kardeşimin develeridir. Birkaç gün misafirimiz ol, yeni bir baskının eşindeyim. Baskından ele geçirdiğim develeri sana veririm, dedi. Üç gün sonra dediğini gerçekleştirdi. Bu baskın ilerden beri, aralarında çatışma olan Nomeyroğulları kabilesine yapılmıştı. Kanimet olarak ele geçirilen yüz kadar deveyi bana verdi. Yanıma adamlarından bir ekip de verdi. Bu ekip Hire'ye ulaşıncaya kadar beni korudu. Bu cahiliye günlerindeki Zeydül Hayl'ın hayatından küçük bir çerçeveydi saatici. O uzun boylu iri ve güçlü yapısı güzel siması sağlam karakteri, vefası, zekası, hitabeti, cesareti, ataklığı ve dillerde dolaşan şiirleriyle gören, görmeyen herkesin tanıdığı biriydi. O Zeydül Hayl İbni Müheyhel İbni Zeyd'di. Tay kabilisinin efendisi, bileğini bükülmez süvarisiydi. Uçsuz, bucaksız sahraların, vadilerin dostuydu. Asıl adı Zeyt'ti. At sürüleri çok olduğu, atları vadileri doldurduğu için ona Zeydül Hayl yani atlı zeyt denmişti. Safkan, gösterişli atları oldu. Atlar artık hayatının bir parçası haline geldi ve Zeyt atsız düşünülemediği için bu adı almış diyenler de vardı. Ama o hep bu isimle anılıyordu. İslam güneşi doğmuş Ziyası Arap Yarımadası'na yayılmaya başlamıştı. Hicaz diyarına kısmen uzak olan Yarımada'nın kuzey doğusuna doğru Irak topraklarına yakın bölgelerde konup göçen Tay kabilesinin yaşadığı topraklara sahralara da ulaşmaya başlamıştı. Gelen bilgiler net değildi ama Zeydül Hayl'ın dikkatini çekmeye yetmişti. Duydukları sıra dışı şeylerdi. Tay kabilesi çok geniş bir kabileydi. Kabilenin ileriye gelenlerin topladığı, Medine'ye, o günkü yaygın adıyla Yesrib'e gitmek, Allah Resulü'nü yakından tanımak, söylediklerini yakından duymak, ne yapmak istediğini bilmek istiyordu. Tay kabilesinin ileriye gelenlerine oluşan oldukça kalabalık bir ekiple yola çıktı. Kafilede Zür bin Sedüs, Malik bin Cübeyr, Amr bin Cüveyn ve daha niceleri vardı Medine'ye vardıklarında Mescid-i Nebi'nin yolunu tuttular Develerini mescidin kapısının önüne Çöktürdüler ve içeriye girdiler İçeri girdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Minber'deydi Mescidi dolduran müminlere hitap ediyordu Ve çok güzel şeyler söylüyordu Her zamanki gibi hem söylediği sözler, hem de sahabilerin onu dinleyişi, ona bağlılıkları, tavırları, söylediği sözlerin onlar üzerinde bıraktığı tesir, hepsi birbirinden görülmemiş derecede güzeldi. Hayranlıkla seyrettiler ve dinlediler. Kafilede aynı düşünce fırtınaları esmeye başlamıştı. Zür bin Sedüz, Allah Resulü'nün bu hayranlık veren konumunu görmüş, onu çepeçevre saran müminleri seyretmiş ona sevgi ve hürmetle bakan gözlerin ışıltılarını çok iyi anlamıştı. Ne yazık ki içinde haset rüzgarları esmeye başlamış, içini korku kaplamış, sonunda da dünya ve ahiretini karartacak bir karar vermişti. Yakınındaki arkadaşlarına dönerek şöyle dedi, ''Bütün Arapları ele geçirecek birini görüyorum, ama asla beni ele geçiremeyecek, ben boynumu ona kaptırmayacağım.'' Bu cümlelerin ardından Mescid'den çıkmış, heyetten kopmuş, bineğine atlayarak Şam'a yolunu tutmuştu. Bizanslara bağlı ve Hristiyanlığın hakim olduğu Şam'a vardı. Başını kazıtarak Hristiyan oldu ve orada kaldı. Zeydül Hayl'ın duyguları ise bambaşkaydı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyor, dinliyor, dinlemeye doyamıyordu. Kim bilir bu sırada neler hissediyordu. Ara Allah Resulü'nün konuşması bitince ona doğru ilerledi, içi dolu doluydu ve önünde durdu. Bütün gözler bu heybetli insana yönelmişti. Boy boy bu endam, sima güzelliği ve bu yaratılışa uygun gür ve yükselen net bir sesle, ''Ey Muhammed! şahadet ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' Ve sen Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgi dolu gözlerini ona çeviriyor ve soruyordu. Kimsin sen? Zeydül hayl bin mühelhel dedi. Efendimiz onu uzaktan uzağa tanıyor, yaygın şöhretini biliyordu. Ona şöyle cevap verdi. Hayır artık sen Zeydül hayl değil, Zeydül hayırsın Arkasından da ilave etti. Seni dağlarından, ovalarından alıp getiren, kalbini İslam'a yumuşatan Allah'a hamdolsun. Allah, hamd Allah Resulü'nün bu şükrü derinden duyduğu sürürü da ifade ediyordu. Artık adı Zeydül Hayr, yani hayırlı zeyddi. Bu tarihten sonra öyle bilindi ve öyle anıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu evine götürdü. Yanlarında... Ömer radıyallahu anh'la sahabilerden bir grupta vardı. Hanelerine vardıklarında Efendimiz yaslanması için yastık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yaslatmak ağrına gidiyordu. Yastığı iade etti, Efendimiz'in ısrarıyla kabul etmek zorunda kaldı. Herkes yerleşmiş, söz sözü açmıştı. Efendimiz Zeydül Hayra hitap ederek şöyle buyurdular... ''Ya Zeyd, bana met edilen özellikleri anlatan tasvir edilen kimseler olurdu. Her kim böyle övülür, tasvir edilirse, kendisini gördüğümde anlatılanın altında bulur, biraz mübalağa edildiğini görürdüm ama sen farklısın.'' dedi. Zeyd, normal bir ata bindiğinde, sanki merkebe binmiş gibi ayakları yere değerdi. Onun için atı da seçmeydi. ''Efendimiz'' Zeydülhayr için bir başka güzelliğe daha dikkat çekti ve şöyle buyurdular. Ya Zeyd, sende iki haslet var ki bu hasletleri Allah da sever, Resulü de sever dedi. Bu hasletler nedir ya Resulullah diye sorulunca da vakar ve hilim yani hoşgörü ve yumuşak huy, yumuşak tavırdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zeydülhayr sevincini şöyle ifade etti bana Allah ve Resulü'nün verdiği hasletleri bahşeden Rabbime hamdolsun diyerek dile getirdi. Sonra yine söz sözü açtığında Zeyd radıyallahu an Efendimiz'e Ya Resulallah bana 300 yiğit ver Bizans'a baskın yapayım söz veriyorum ki canlarını yakacağım. Efendimiz onun bu cesaret gayret ve asim dolu sözleri karşısında gülüyor. Allah için Zeyd sen nasıl birisin diye iltifat buyuruyordu. ile birlikte kalan bütün arkadaşları Müslüman olmuştu. Medine-i 7 yedi gün misafir kaldılar, sahabilerle kaynaştılar, İslam hakkında özet bilgiler aldılar. Zeyd radıyallahu anh kabına sığmıyor, bir an evvel yaşadığı topraklara kabilesine dönmek, İslam'ı onlara tebliğ etmek, hidayetlerine vesile olmak istiyordu. Efendimiz'den izin istedi. Varacak, İslam nurunu kabilesine yaşatacaktı. Küfür bataklığında artık... ...daha fazla kalmalarını istemiyordu. Efendimizle vedalaştığı... ...Efendimiz ona onu yolcu etmiş... ...ufukta uzaklaşıp giderken... ...henüz hüzün dolu bir sesle... ...şu cümleleri ağzından dökmüştü. Ne adam! Eğer Medine vebası yakasını bıraksaydı... ...İslam tarihinde büyük bir yeri olurdu buyurdu. Belki de onu bir daha görememenin hüznünü yaşıyordu. İbni Hişam, Necit topraklarında Ferde denilen suya vardıklarında Zeyd'in hastalandığını kaydediyor. Hastalığına rağmen yola devam etmek istemiş. Hastalık ağırlaşıp takatten düşünce beni Kays beldesine götürün oraya sapın demişti. Kays kabilesi eski düşmanlarındandı. Arkadaşları Zeydül Hayl'in yakınlarından geçtiğini... ...hasta ve takatsiz olduğunu duysalar... onu sağ bırakmayacakları kanaatindeydiler. Hayretle Zeyde baktılar. Onlar tedbir almak ve kalsılara duyurmadan bir an evvel... ...bu topraklardan sıyrılıp uzaklaşmak istiyorlardı. Ancak birkaç gün önce İslam nuruyla şereflenen Zeydül Hayr'dan ...şu ibret dolu cümleler duyuluyordu. Onlar cahiliyenin, ökçülük... Aşiretçilik, zihniyetinin getirdiği ahmaklıklardır. Vallahi ne olursa olsun, Rabbimin huzuruna çıkıncaya kadar hiçbir Müslümana karşı savaşmayacağım diyordu. Kays kabilesi daha önce Müslüman olmuştu. Zeyd, bütün olanları silmiş, düşman olduğu bu kabileye iman kardeşliği başlığıyla bağlanmış ve İslam'ın verdiği o yüce şuurla konuşuyordu. Yanlarına varmak, cahiliyenin kirini, temizlemek istiyordu. Cenazesi kabilesine yetişemedi ama arkadaşları onun duygularını, heyecanını, ümitlerini, emellerini taylılara anlattılar. Hayattayken arzuladığı dünyayı terk ettikten sonra gerçekleşiyordu. Tay kabilesi İslam'la izzet ve şeref buluyordu. Zeydi kırmıyor, ümitlerini boşa çıkarmıyorlardı.